Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve's salatu ve's selam ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala jami'il anbiya'i vel mursalin el Kıymetli kardeşlerim geçen ders hakikate hakkıyla şahit olmak dedik ve bunu yerine getirebilmenin zorluğundan biraz olsun bahsettik. Bu hakikate hakkıyla şahit olabilmek için de doğru bir söz, doğru bir uslup, doğru bir zaman, doğru bir zemin ve doğru bir muhatap olması gerekir dedik. Bunları geçen ders söyledik zaten bazen bazılarının üzerinde de. Az da olsa durduk şimdi şöyle bir soru sorarak ben bugünkü derse başlamak istiyorum doğrunun ölçüsünü kim belirleyecek bana göre doğru olan birisi bir başkasına göre yanlış olabilir bir başkasına göre eksik olan bir şey bana göre tam olabilir bana göre hakikat olan bir şey bir başkasına hakikat olmayabilir eğer burada bana göre sana göre diye bir ölçüyle yürüyeceksek biz doğru üzerinde ittifak asla kuramayacağız. Ve bugün belki de hakikat noktasında ittifak sağlanmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de budur. Herkes kendi bulunduğu yeri, kendi bulunduğu uslubu, kendi edindiği uslubu daha doğrusu, kendi kullandığı sözü, kendi bulunduğu zemini mutlak doğru olarak kabul ediyor kendisini öyle gördüğü için de etrafındaki insanları karşısındaki insanları başka yerlerde konumlandırıyor böyle olduğu için de onun dünyasından baktığınız zaman onun yaptığı her şeyi mutlak manada doğru güzel hoş kendisi dışındaki insanların yaptıkları da hatalı ve eksik Böyle baktığınız zaman da bir ortak zemin bulmanız mümkün değil. Bizim hem kendimizin hem de muhataplarımızın ama özellikle kendimizin söylediği her sözü kullandığı her ifadeyi ve uslubu bunun zaman ve zeminle uyumlu olup olmadığını gerçekten muhataba uygun bir biçimde mi bu sözler söyleniyor bu tavırlar ortaya konuyor meselesini her zaman için muhasebe etmek zorundayız. Eğer bunu yapmazsak bir ömür hakikat zannettiğimiz şeylerin peşinden koşarız. Ama Allah korusun batıla hizmet ederiz, batılı memnun ederiz. Batılın işine yarayan tavır ve davranışlar ortaya koymuş oluruz. O halde bir daha soralım hakikatin ölçüsünü kim ortaya koyacak? Doğruyu neye göre belirleyeceğiz? Bunun bir tek cevabı var nebevi mirasa göre nebevi miras neydi Allah'ın kitabı peygamberin sünneti o mektebin talebeleri 3 tane nebevi mirası oluşturan unsur var. Allah'ın kitabını zaten biliyoruz o Kur'an-ı Kerim ki başımızın tacıdır ve Müslümanlar için temel kaynaktır. O olmazsa zaten olmaz. Zeminde o olmalı. Her şey onun meneciyle değerlendirilmeli. Her şey onun taşına vurulmalı. Kur'an'ın bu manadaki yeri konumu böyledir. Sünnet dediğiniz şey Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Allah'ın muradını Hayata taşıma şeklidir, tavırlarıdır, sözleridir ve takrirleridir. Mektebin talebeleri dediğimizde sahabeden itibaren bu aziz İslam'ı aziz İslam'ın şanına, şerefine uygun bir biçimde yaşayan ve yaşatmaya çalışan bütün alimlerimizdir, ariflerimizdir, abidlerimizdir. Bütün hepsine de selam olsun buradan. Şimdi biz hakikati yani doğruyu onların nazarından onların bize bıraktıklarının üzerinden ki işte biz toplamına nebevi miras diyoruz, Tespit edebilirsek ancak doğruyu bulabiliriz. Yoksa bu işin bana göresi olmaz. Eğer konuştuğumuz alan din alanıysa din de bana göre diye bir şey yok. Bana göreler başka şeylerde olur ama din alanından konuşuyorsak mecburen nebevi mirasa yaslanarak konuşmak zorundayız. İstedim ki size biraz anlatayım bu beş tane alanı doğru söz ne demek doğru uslup ne demek tek tek ele alayım doğru muhatap ne demek sonra vazgeçtim. Bunlar zaten anlaşılıyor ben başka başka dertlerimize dikkat çekeceğim için o faslı biraz hızlı geçmek istiyorum. Sizi şöyle bir faslın önüne getireceğim oradan da hızlı geçireceğim. Kur'an sözün söz dediğimiz kelimenin karşılığı olarak kavl kelimesini kullanır. Kavl kelimesini de birçok kelime ile beraber kullanır. Mesela ben onlardan 10 on tanesini size vereyim. Kavlun faslun, kavlul maruf, kavlun sedid, kavlul beliğ. Kavlun leyyin, kavlun kerim, kavlun meysur, kavlun azim, kavlul mu'minin, kavlun fakil. 10 tane kavl kelimesinin başka kelimelerle beraber anıldığına Kur'an'da şahit oluyoruz. Sadece bu 10 tane kelimenin geçtiği ayetleri şöyle bir doğru anlasak inanın ki doğru sözü de anlarız. Doğru uslubu da anlarız, doğru zamanı da anlarız, doğru zemini de anlarız, doğru muhatabı da anlarız. Doğru muhataptan kasım muhataba göre söz söylemektir anlaşılıyor maksadım. Bu beş tane alanın da aslında şu biraz sonra ayet numaralarını verdiğim ayetlerde karşılığı var. Tek tek ele alsaydık bu biraz daha detaylı işlenmesi işlenebilirdi Ama dediğim gibi başka bir yere gideceğimiz için bu faslı biraz hızlı geçeceğiz. Gavlun faslun ayıran söz. Hak ile batılı, hidayet ile dalaleti birbirinden ayıran söz. Kur'an için kullanılır Tarık suresinin 13. ayetinde. Gavlul maruf meşru söz. Güzel ve hoş söz de denilebilir. Bakara 235, 263, Nisa 5, 8, Ahsap 32, Muhammed 21 bu ifadenin geçtiği ayetler. Bir bakın bu ayetlere şöyle bir şey göreceksiniz. Olur ki insan bir gün bir arkadaşından ticaret yaptığı bir ortağından ya da karı koca olarak birbirinden ayrılmak zorunda kalabilir. Talak dediğimiz şey biliyorsunuz Allah'ın en sevmediği helaldir ama helaldir. Netice itibariyle hayat yürümüyorsa yollar ayrılabilir. Özellikle talakın geçtiği ayetlerde bir bakın bu kavlun marufa bir şey göreceksiniz. Ayrılıyorsanız da eğer birbirinizle güzel ayrılın, güzel sözler söyleyin. Bir insanın kalitesini ortaya koyan en önemli şey bir dostundan ayrıldıktan sonra onun arkasından söyledikleridir. 20 yıl beraberce yürüdünüz bir gün geldi yollarınız ayrıldı. 20 yıl boyunca bir şey yok o dostun senin nazarında pırlanta yollar ayrıldı diye başlıyorsun aleyhte konuşmaya. Şöyleydi böyleydi aslında şu kusuru da vardı aslında bu kusuru da vardı. İnanın ki bunların hiçbirinin değeri yoktur. Çünkü ayrıldıktan sonra söylüyor onları. Eşler birbirlerinden ayrıldıktan sonra birbirlerinin arkalarından konuşmaları caiz değildir zaten. O eşin kusurunu söyleyecek bir şey söyleyecek şunu edecek bunu edecek bu doğru bir şey değil. Olur ki bir Müslüman bir Müslümanla ters düşer olabilir ya biz insanız. Bazen iyi hoş da olabilir bazen kötü de olabilir. Şimdi biz iyi hoş olduğumuz günlerde iyi de hoş olmadığımız zamanlarda ne oldu? Sen dün bir hocayı göklere çıkarıyordun. O hoca senin için allemey i cihandı. Onun her sözü senin için buyruktu, yasaydı. O Allah'la irtibatı çok güçlüydü, şöyleydi, böyleydi. Senin nazarında böyleydi. Sonra bir gün o hoca senin çok da hoşlanmadığın bir söz söyledi. Bir yanlışı oldu, o yanlışın üzerinden çizdin üstünü, başladın makarayı geriye sarmaya... 5 yıl önceki dosyaları da karıştırdın. 5 yıl önce 10 yıl önce yaptığın şeyler onunla yaşadığın hukuka bağlı olarak da bazı şeyleri ortaya koydun. Bilmem ne demek istediğim anlaşılıyor mu? Burada çok da iyi bir halde değiliz. Müslümanlar olarak bu konuda gerçekten ciddi ciddi problemlerimiz var ama bu kavlun maruf diye Kur'an'ın ifade ettiği ayetlere baktığınız zaman Emin olun bir çoğumuz o alanda sınıfta kalacak. Çünkü yok bizim dilimizde maruf söz, güzel söz, hoş söz damarımıza basıldığı zaman yok ortada. Normal zamanlarda işte benim gibi kürsüden konuşmak kolay. Hayatın içinde hele böyle bir hassasiyetime dokunduğu bir anda bir bakalım var mı yok mu? Eğer böyle bir zamanda bile ilkeleri koruyorsa bir Müslüman, ve Kur'an'ın burada söylediği gibi halen maruf söz söylemeye devam ediyorsa işte doğru söz, işte doğru uslup, işte Allah'ın razı olacağı söz o. Dolayısıyla buradan da bu mesajı almak durumundayız. Kavlun sedid doğru söz. Baş gitse de yalana kapı açmadan devam etmek. Ya eyyühellezine amenut ve kûlû kavlen sedidâ. Ey iman edenler Allah'tan korkun doğru söz söyleyin ya da bir diğer çeviriyle şöyledir sözü doğru söyleyin. Doğru söz söyleyin ya da sözü doğru söyleyin vurgular ayrı ayrı olsa da mana birbirine yakın ne olursa olsun sizin dilinizden çıkan kavlun sedid olsun dost doğru söz olsun. Dördüncüsü kavlul belih. O kavlün sedid Ahsap Suresi 70. ayet, Nisa Suresi 9. ayet. Kavlul belir tesirli söz. Karşı tarafı etkileyecek, dokunaklı söz demek. Nerede geçiyor biliyor musunuz? Nisa 63'te. Hangi bağlamda geçiyor? Allah peygamberine diyor ki: "Münafıklarla konuştuğun zaman kavlul belir kullan." Onlar için belir söz kullan ki kalplerine tesir etsin. Çünkü münafığın kalbi perdelidir. Münafığın kalbinin üstünde örtüler vardır. O örtülerin o perdelerin aranabilmesi için sen etkileyici bir söz söyle. Söyle ki tesir etsin kalbine o kalbinin üzerindeki perdeyi kaldırmış olsun. Qavlun <gülün lehin> yumuşak söz tatlı dil. Yumuşak da uslup. Nerede geçiyor? Taha suresi 42 ile 44 arasında. Hangi bağlamda geçiyor? Allah diyor ki Hazreti Harun ile Hazreti Musa'ya gidin Firavun'a. Firavun başka biri değil. Firavun'a gidin ve ona kavlun yin söyleyin. Tatlı söz söyleyin. Yumuşak konuşun. Onu etkileyecek tarzda konuşun. Firavun'a bile bunu söyleyen bir Rabbimiz var. Şimdi Firavun'a bile söylenmeyecek sözleri Müslümanlar birbirlerine söylüyorlar. Dönem Abbasi dönemidir. Devrim böyle şiddetli alimlerinden yani böyle ateşli diyelim ateşli alimlerinden biri de Abbasi halifesinin huzuruna giriyor. Artık ne verdiyse Allah söylüyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor. Halife olan o zat diyor ki ya yavaş ol, yavaş ol. Ne sen Musasın ne de ben Firavunum. Allah Musayı bile Firavuna gönderdiği zaman Kavlun Leyinle konuşmasını istedi. Sen de gel benimle Kavlun Leyinle konuş. Bu ne celal? Bu nasıl bir kada? Bu nasıl bir sinir? Sen nasıl bir ustupla konuşuyorsun? Orada o halifenin yaptığı uyarı bugün birçoğumuzun aslında karşılaştığı tablo. Arkadaşıyla konuşuyor. Firavunla konuşulmayacak gibi konuşuyor. Hanımıyla konuşuyor aynı şekilde. Beyiyle konuşuyor aynı şekilde. İşçi işveren mesela sanki zannedersin ki işçi orada köle. Firavun ise orada işveren o konumda öyle bir konumlar değişmiş konumlar yerleşmiş ki da ona göre şekillenmiş ve orada çok da memnun olmayacağımız tarzda Konuşmalara şahit oluyoruz. kavl Kerim güzel söz içinde şefkat, ikram, ihtiram, ihsan barındıran söz. İsra suresinin 23. ayetinde kime karşı? Yaşlı anne ve babaya karşı. Bağlama bakın ayeti okuyun göreceksiniz. kavl Meysur gönül alıcı söz ya da gönülleri yatıştırıcı bir söz. İsra suresi 28. ayet. Direk peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben gelir o ayet gelir senden bir şeyler isterler verecek de gücün yoktur. Onları yanından güzel sal öyle rencide etme onurlarını çiğnetme sana gelip bu manada bir şey istedikleri zaman onların başına kalkma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden mesajlar veriliyor. Gavlun azim büyük söz özellikle Kur'an'da haddi aşan büyük iddia anlamında kullanılmıştır İsra suresinin 40. ayetinde kavlül müminin mümince söz sormak istiyorum çekinmeden cevap verin biraz bugün interaktif olsun dersimiz bir şey olmaz nedir asıl sizce kavlül müminin mümince bir söz ne aklınıza geliyor söyleyecek var mı ne olabilir mümince söz kim buyurun o doğruyu dedik bu ayrı bir şey ve hepinizin bildiği bir şey o da değil o doğru söz zaten bazen sükut da sözdür aslında o değil o da değil Müminin mümin süresinin affedersiniz hac suresinin 24. ayetinde semina ve ataana her şeye Allah'ın istediği her şeye tabi. Mutlak manada işittik ve itaat ettik diyen söz mümin sözüdür. Müminin müminliğinin aslında imzasıdır. Allah'tan mı işittik ve itaat ettik. Ben İsrail'in ocağını batıran neydi? İşittik ve isyan ettik. Ama mümin olmanın anahtarı ne? İşittik ve itaat ettik demek sonuncusu kavlun saqil ağır söz inne senulki aleyke kavlen saqila Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben doğrusu biz sana taşıması çok ağır bir söz vahye edeceğiz. O söz nedir? Kur'andır. Ağır bir sözdür. Ne kadar ağırlığının farkındayız o da ayrı bir şey. Benim güzel kardeşlerim Kur'an'a iman etmiş müminler ya Kur'an bu kadar sözü böyle kullanıyor bize yol gösteriyor bize edep gösteriyor ne kadar hayatımızda hiç bakıyor musunuz şu kitaba iman eden insanlar yeryüzünün en nezaketli insanları olmalıydılar zerafet onlardan böyle aleme süzülmeliydi Konuştukları zaman sözün hakkını vererek konuşmalıydılar. Karşıdaki insanlara göre bu manada sözlerini ayarlayarak konuşmalıydılar. Ama ne haldeyiz o halleri ne ben söyleyeyim hem de siz söyleyin ama ben birazdan söyleyeceğim. Söylemesem içimde dert kalır çünkü. Anlayanlardan ben size iki tane örnek vereyim. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesine yetişmiş o güzide insanlardan örnek vereyim. Abdullah İbni Mesud'dan ve İbni Abbas'tan ikisini de çok iyi tanıyorsunuz. Bakın bunların hepsi bu 10 tane kavulla geçen sözleri söyledik. Onların da işte doğru söze, doğru usluba, doğru muhataba, doğru zamana, doğru zemine işaret ettiğini söyledik ya hepsini içine alabilecek iki örnek söyleyeceğim size. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an Kufe'de yanına Müslümanlar gelmişler onu halka içerisine almışlar ısrarla ondan bir şey istiyorlar İstedikleri şey ne biliyor musunuz ne olur diyorlar ey Allah Resulü'nün sahabesi bize sadece haftada bir gün vaaz etme biz doyamıyoruz sana ve biz ihtiyaç duyuyoruz Allah Resulü'nün hatıra, hatıralarına bize her gün vaaz et her gün bize vaaz et ısrarlar çoğalınca İbni Mesud radıyallahu an şöyle bir söz söylüyor bana ısrar etmeyin ben bu us usulü Resulullah'tan öğrendim sallallahu aleyhi ve sellem. O bize usanç gelmesinden endişe ettiği için durumumuzu gözler en uygun zamanı kollar ve bize ona göre vaz ederdi. Doğru zaman doğru zemin doğru uslup bakın nasıl bir şey söylüyor Abdullah İbni Mesud. Allah Resulü bile bize bir şey anlattığı zaman bizim durumumuzu gözlerdi uygun zamanı kollardı ve o uygun zamanı yakaladığı zaman sözü söylerdi çünkü sözün zayi edilmesinin de israf olabileceğini bildiği için aleyhissalatü vesselam efendimiz sözü de hakikati de ısrar etmezdi i̇bn Mesud onun için umuma açık olan derslerini sadece haftada bir gün yarım saat ya da 45 dakika yaptı bunun ötesinde bunu götürmedi bu kadar bir ölçü koydu bu ölçüye binaende ömrünün sonuna kadar bunu devam ettirdi kendisini bu konuda farklı noktalara çekmek isteyenlere de dedi ki biz Allah Resulünden böyle gördük çok önemli bir şey söyledi bu önemli bilgi aklımızda kalsın gelin İbn Abbas'a o da tercümanul Kur'an'dır bir alimdir talebeleri var talebeleriyle ders yapıyor Bakıyor ki talebelerinin gözleri kaymaya başladı. Yavaş yavaş esnemeler çoğaldı. Yavaş yavaş işte hareketler başladı. O anda İbni Abbas'ın sözü şudur. Hadi bırakın bunu biraz ruhlarımızı dinlendirelim. Ne yapalım tercümanul Kur'an ruhlarımızı nasıl dinleye, dinlendirelim? E bir şiir okuyalım şöyle bir ilahi söyleyelim bir neşit söyleyelim. Biraz latife yapalım, mizah yapalım ruhlarımız dinlensin. Yeniden tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Bilgiyi muhatabın durumunu gözetmeden yükleme yok. Sadece bir bilgi bankası gibi görmüyor muhatapları. Böyle gördüğü zaman nasıl arızaların oluştuğunu biz bu çağın insanlar olarak çok iyi anlıyoruz. Ama onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bu işin terbiyesini aldıkları için... Burada biraz daha ölçülü kullanıyorlar. Ben de sahada olan bir kardeşinizim. Bakın İmam Hatip Liselerinde özellikle bazı yerlerde daha fazla şöyle bir şey göreceksiniz. Gideceksiniz İmam Hatip Lisesi'ne öğrenciler karşınızda. Şimdi kendi çocukluğumuzla kıyas edelim 80'li 90'lı yıllarda. İstanbul'dan bir alim bir yazar bir hoca gelmiş mesela onlara bir şeyler anlatacak nefes almadan dinlerdi insanlar ama şimdi üfleyerek küfleyerek ya yine geldi bize vaaz edecek yine ne söyleyecek yine ne konuşacak orada yarım saati zor bitirebiliyorsunuz gözler kayıyor. Uykular basmış zaten onları ancak orada böyle şey şakrak bir şeyler diyeceksiniz. Hop oldu oturup hop kaldıracaksınız ki gençleri tutabilirsiniz. Tabi bunun birçok sebebi var. Sebeplerden bir tanesi de şudur. Eğer 15, 16, 17 yaş grubundaki insanlara sen haftada bir gün, 10 günde bir gün, 15 günde bir gün konferans yaparsan olacağı budur. Bu insanlar derste zaten hoca dinliyorlar. Berste zaten İslami anlamda bazı şeyleri alıyorlar. Bir de sen konferans yapıyorsun bir onun üzerine hoca dediğin o insanı da kürsüye çıkarıp onlara yine vaz nasihat adına bir şeyler söyletiriyorsun. Gençlerin bunları dinleyebilmesi bunları sonuna kadar onunla mutabakat sağlaması çok kolay bir şey değil. Emin olun sünnet adına o nebevi mirası anlasak şu devrin en önemli sünnetlerinden bir tanesinin sükut olduğunu anlarız ve ona göre davranırız. Şu anda sözü çok zayi bir dönemdeyiz. Sözü çok zayi için sözün kıymeti yok. O sözün yeniden asli kıymetine varabilmesi için bir yönüyle bu söze bir ara verip bir şekliyle onu kıymetlendirene kadar Nadas'a bırakmak lazım. Belki haberiniz var belki yok ama ben sözü yerine geldiği zaman söyleyeyim. Bu sözleri söyleyen birisi olarak ben kendimi de işin içerisine katarak bir şey söyleyeyim. 4 ay biz yaz döneminde burada kardeşlerimizle pazarlık ettik. Ben bu gerekçeleri söyledim ve dersleri yapmayalım dedim artık. Bir ara verelim çünkü söz zayı oluyor. Sözü zayı ettiğimiz zaman hakikate ihanet etmiş oluruz. Ama ikna edemedim onlar başka gerekçeler söylediler iş kaldı bakalım sonra ne olacak gelin başka bir yere bir düğün hoca efendiyi çıkarmışlar kürsüye hoca almış mikrofonu eline e, düğünde ne anlatacak evliliğin faziletlerinden nikahın güzelliğinden karı koca hukukundan başlamış oradan öteki taraftan çıkıyor yarım saat konuşuyor çoluk çocuk düğün salonunu Altına üstüne getiriyorlar akrabalar birbirlerini görmüş kimse hocayı dinlediği yok ama hoca hiç oralı değil hoca konuşuyor kendine yarım saat o söz orada zayi ediliyor adı da biz düğünde nedir efendim İslami bir düğün yaptık sanki İslami düğün demek sadece kadın erkek ayrı bir tarafta kadınlar bir tarafta erkekler olacak. Erkeklerin olduğu tarafta da bir hoca olacak, konuşacak. İslami düğün bu. Böyle bir İslami düğün algısından dolayı düğünü vaz sofrasına, vaz meclisine dönüştürerek orada söylenen sözlerin de tesirine ait hiçbir şeyi gözetmeden bu manada ortaya bir şey çıkıyor. Şuradaki cemaati utandırmak istemiyorum ama soracağım cevap vermeyin. Kaç taneniz dünkü cuma namazındaki hutbenin konusunu aklınızda tuttunuz? Kendinize sorun bana söylemeyin. Haftada bir cuma namazına gidiyoruz. Hutbeyi dinliyoruz. Çıkar çıkmaz unutuyoruz. Hutbedeki sözler aklımızda yok. Tabi bunun cemaatten kaynaklanan sorunları var. Bunun imamdan kaynaklanan sorunları var. Bunun hutbeden kaynaklanan sorunları var. Ama şuradaki cemaat bile vaaz dinleyen bir cemaattir. Ama o kadar artık ele ayağa düşmüş ki mesele bir cuma namazındaki hutbe dahi artık bize etki etmiyor. Orada ne söylendi ne mesaj verildi ona ait bir şey yok. En etkili tarafı. Ey cemaat camimizin şimdi ihtiyaçları var arkasından o söylenen cümledir. Onun dışında hutbenin konusuyla alakalı okunan ayetin mealiyle metniyle alakalı hadisle alakalı kıssayla alakalı kalmıyor bir şey aklımızda zihnimizde. Bunların neden olmadığını biraz daha sorgulayın. Cenazeler de aynı düğünler öyle de cenazeler de aynı cenazelerde taziyelerde de aynı. Şimdi bir somut örnek vereyim yakın bir zamanda olan bir şey. Beğendiğim için tavsif ettiğim için değil meseleyi anlayabilmemiz için söyleyeyim. Tanınmış birisi ismi Mevzuba değil torunu vefat etmiş. İmam efendi de cenazede kabristanda işte defin yapılırken o da bilindik ezberlediği duaları söylüyor. Bir yere geldi adam çıldırdı yeter yav dedi. dedi yeter dedi ve imamı susturdu. Yaptığı doğru değildi. Ama inanın ki imamın yaptığı da doğru değil. Ya bir bak ya bir bak cemaate ya. Bir başını kaldır bir bak cemaate. Bu cemaat senin yaptığın duaya gerçekten gönülden samimiyetle amin diyor mu? Sen o duayı ezberlemişsin. Hangi cenazeye gitsen aynı duayı okuyorsun. O manada başka bir şey yok ama bir dön alt, başını kaldır. Bir bak bakalım cemaat sana iştirak ediyor mu etmiyor mu? Senin o yaptığın duanın karşılığı var mı o cemaatte yok mu? Yok orada değiliz biz. Nedir o ezberlemiş muhakkak bitecek sonuna kadar. O başladı sonuna kadar da gelecek. Ne söylüyor? Kendisi de bilmiyor. Ezberlediği için ezber cümlelerden söylüyor. Cemaatte ne dediğini bilmiyor. Amin amin amin deyip işi bitiriyor. Böyle bir şey yok ki. Eğer biz doğru söz meselesini konuşacaksak, uslup meselesini konuşacaksak, hele bunu sünnetteki yeri çerçevesinde konuşacaksak, inanın ki bu manada bazı şeyleri biraz daha farklı bir biçimde anlamak gerekir. Ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki bu konuda ciddi sıkıntılarımız var, işin o da ayrı bir tarafı. Şimdi bir başka fasla götürmek istiyorum sizi. Maide suresinin 54. ayetinde, Rabbimiz çok çok önemli şeyleri bizim nazarımıza verir. Oradan da bugünün bizim asıl konumuzla alakalı bir cümleyi bizim adeta böyle zihinlerimize çakar. Ayet mealen şöyle ey iman edenler sizden kim dininden dönerse dinden yüz çevirirse bundan dolayı Allah'a bir zarar veremez. Çünkü din hiçbir kula muhtaç değildir. Bir kere bunu biz de bilelim İslam bize de muhtaç değil kendimizi bulunmaz hind kumaşı görmekten vazgeçelim böyle bir şey hakkımız yok kim Allah'ın dininden yüz çevirirse bununla Allah'a zarar veremez bilsin ki Allah onların yerine yeni bir toplum getirir hak etmedi taşımayı Allah götürür onları yerine yepyeni bir toplum getirir. Bu gelen toplumun özelliği nedir biliyor musunuz? Özellikleri var. Yeni gelen toplum nasıl bir toplum olur? Allah götürdü yeni yerine getirdikleri toplumda bazı özellikler var ki onu nazara verecek. Onlar Allah'ı sever. Allah da onları sever. Allah'ım bizi onlardan et. Çok acayip bir şey bu. Allah'ı sevmek evet güzel bir şey. Allah tarafından sevilmek işin zirvesi. Bunu söylüyor onlar Allah'ı sever Allah da onları sever. Müminlere karşı şefkatli merhametli kafirlere karşı ise güçlü ve şiddetlidirler. Bu ayet bize nazil olmamış. Bu ayet yok bizde şu anda tam tersi var bizde. Müminse eğer mümine karşı o biçim hiç ağzına ne gelirse gücü yeterse kafirse kafirin karşısında iki büklüm. Allah tam tersini söylüyor mümin tam bugün o itibariyle tam farklı bir şey yapıyor burada da o söylüyor o başta bir söylediğimde takdim tefhir var onu da doğru söyleyelim Allah onları sever onlar da Allah'ı sever müminlere karşı şefkatli ve merhametli kafirlere karşı ise güçlü ve şiddetlidirler onlar Allah yolunda cihad ederler bizim için önemli olan cümlenin altını çizerek söylüyorum ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bugün bize lazım olan tarafı bu. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfunda sınırsızdır ve her şeyi bilendir. Maide 54 Allah bizi de o kullardan etsin. Tek tek ele alınmalı cümleler birer birer işlenmeli orada değil. Burada bizim için önemli olan وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً la'im. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar mümin böyledir kınanmaktan dolayı korkmaz bunu söylersem eğer beni kınarlar eğer bunu söylersem birilerini kızdırırım bunu söylersem eğer Birileri bana bir şeyler yapar gibi korkulara kınama adına bazı şeylere takılmaz. Korkar mı mümin? Korkar tabii. Korku dediğiniz şey insani bir şeydir. Ama o korkunun mahkumu olmaz. Allah'a tevekkül eder doğru yerde doğru bir biçimde davranabilmenin yolunu bulur. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir tarafta bu var. Bir tarafta da yine Kur'an'dan. Yine sünnetten yani yine nebevi mirastan alınmış bir ilke var. Söylediğin doğru olmalı ama her doğru her yerde söylenmemeli. Bu da bir ilkedir. Bir tarafta kınayıcının kınamasından korkmamak. Bir tarafta da söylediğin mutlak manada doğru olmalı. Ama o doğru söz doğru zamanda söylenmeli. Nasıl anlaşılacak bu? Bir tarafta Rabbimizin böyle bir sözü var. Bir tarafta da böyle bir ilke dediğim gibi bu ilke Kur'an'dan ve sünnetten mülhemi olmuş bir ilkedir. Bu manada o söz diye geçen ayetleri ciddi bir biçimde irdelediğimiz zaman bu ilkenin Kur'an'daki dayanağını da rahat bir biçimde bulacağız. Ama biz şimdi burada bu sözün iki söz arasındaki mesajın nasıl anlaşılması gerektiği konusunda biraz durmamız lazım. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Ben de işte yarım yamalak bir hoca olarak beni de kabul edin öyle kabul ettiğiniz için zaten dinliyorsunuz. Ben kendimi de işin içerisine katarak bir şey söyleyeceğim. Bugün bizim hocalarımızın ciddi ciddi problemleri var. En problemlisi benim. O problemlerden en temelde iki tane problem var. Hocalarımız ilmi siyaseti bilmiyor. Hocalarımız cihat fıkhını bilmiyor. Kusura bakmasınlar ama dedim ben de onların içindeyim bu ikisi bizim için benim için de geçerli. ilmi siyaset dediğiniz şey hakikatin siyasetidir. Hakikati dillendirmek önemli bir şey ama bunu siyasetini gözeterek dillendirmek daha önemli bir şey. Şimdi siyaseti bugün kirlenmiş anlamında da anlamayın o olayın başka bir boyutu oraya geleceğim. Cihat fıkı dedim cihat fıkhını saatlerce konuşabiliriz ben ta menzilinden bir şey söyleyerek sadece başka bir yere götüreceğim sizi. Bugün biz düşmanımızı tanımıyoruz ne küresel bazda ne yerel bazda biz düşmanımızı tanımadığımız için neyle nasıl mücadele edeceğimiz noktasında bizim bir bilgimiz yok Allah ne verdiyse işte o gün Aklımıza nasıl estiyse o gün hissiyatımız nasıl hareket ettiyse o gün şartlar bizi nereye zorladıysa o gün düşman bizi nereye çektiyse ona göre bir şeyler bizde şekilleniyor. Bizim karşımızda dört tane önemli cephe var tanımıyoruz bilmiyoruz yerel bazda da var küresel bazda da var küfür cephesi var İnanılmaz düzeyde bir nifak cephesi var. İnanılmaz bir biçimde bize etki eden bir fısk fısk cephesi var ve inanılmaz derecede bizi zorlayan ve halen onlara karşı nasıl biz mücadele vereceğiz bunu anlayamadığımız bir cehalet cephesi var. Bu dört tanesi bir değil küfür cephesi ayrı nifak cephesi ayrı fısk cephesi ayrı cehalet cephesi ayrı sen kalkar cehalet cephesindeki adama Küfür cephesindeki adam gibi muamele edersen sen o adamı kazanamazsın. Ve o adamı da kaybettiğin gibi asıl küfür cephesine karşı sergilemen gereken tavırdaki harcaman gereken eforu kaybettiğin için küfrün karşısında duramazsın. Bir üfürüklük canın kalır ayaklarında yerden kesilir ortadan gider hiçbir şey de yapamazsın. Nifak cephesi öyle bir şey ki... Neler neler neler neler söyleyebilirim münafık dediğiniz şey iki yüzlü adam değil iki bin yüzlü adamdır münafık böyledir her ortamda o ortama göre şekil alan adamdır gelir senin yanına girer koltuğunun altına sen zannedersin ki candan dosttur ama senin altını ovuyor senin altında neler neler çeviriyor sen farkında bile değilsin. Yüzüne baktığın zaman adamı Allah'ın veli kulu zannedersin. Bakın size söyledim bir daha söylüyorum. Dışarıdan gelenler tanımadıkları için İbni Selül'ün bir konuşmasına şahit oldukları zaman İbni Selül'ü Medine'nin en müttaki en mücahit adamı zannediyorlardı. Çünkü İbni Selül konuştuğu zaman akan sular doluyordu. Tam peygamberin minberinin başında duruyor ey ensar topluluğu. İçimizde bir peygamber var Allah onu göndermekle bizi şereflendirdi. O gelmeseydi biz şöyle olurduk o geldi bize izzet kattı bunları söylüyor. Dinleyen adamlar coşuyorlar kendilerinden diyorlar ya bu adam nasıl bir adam nasıl bir peygamber sevgisi var. Ama adam dışarıya çıkıyor kendi dostlarıyla baş başa kaldığı zaman Medine'den gelen bu kargaları Mekke'den gelen bu kargaları Buraya geldiklerine bin pişman edeceğiz diye bir söz söylüyor. Bir anda biraz önce mescidin içinde başka mescidin dışında başka şu anda İslam dünyasını kasıp kavuran bir nifak rüzgarı var. Ve bu nifak rüzgarını tanıyamadığımız için dost kim düşman kim katmışız karıştırmışız birbirine. Ne yapacağımızda şaşırmışız Allah yardım etsin zor bir şey ama dediğim gibi ne yapalım? Bunun bazı yolları var ki o yolları zorlamamız gerekir bizim. Aynı şey fısk için geçerli biliyorsunuz fısk fasıklık iki şekilde de ele alınabilir. Eğer itikadi anlamda bir fısk, fısk varsa o sahibi münafık, münafıklar sahibini ameli anlamda fısk varsa o günahkar eder. Ben burada nifakı ayrı kullandığım için... Fısk cephesi dediğim zaman anlayın ki günahkarları kastediyorum. Karşımızda böyle bir kitle de var ama en büyük kitle cehalet kitlesidir. Bilmiyor kitleler böyledir zaten insanlar yönlendirin, Merya yönlendirirse oraya doğru gider. Şimdi bunu bilmeyen bir insanın cihat fıkhını oturtabilmesi konuşabilmesi yerli yerine bunu ortaya koyması mümkün mü? E bunu bilmeden biz zannediyoruz ki herkes aynı herkese aynı şey söylüyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturmuş bir meclise adamın biri geliyor soru şu ya Resulallah oruçluyken hanımımı öpebilir miyim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki evet öpebilirsin. O gidiyor ya aradan birkaç gün geçiyor ya o mecliste bilemiyoruz. Olayı bize nakleden Ebu Hureyre radıyallahu anhudur. Yine geliyor adamın biri aynı soruyu soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir bakıyor. Hayır öpemesin diyor. Şaşırıyor Ebu Hureyre. Hemen efendimize soruyor. Ya Resulallah soru aynı, cevaplar farklı diyor. E fark etmedin mi Ebu Hureyre? İlk soruyu soran adam yaşlıydı. İkinci soruyu soran adam gençti. Yaşlı adam öpse ne olur? Yani o manada Aleyhselat ve selam efendimiz bunu gözetiyor. Muhataba göre bunu söylüyor. Biz aynen Nasreddin hocanın sazı tutması gibi sazı tutmuşuz bir yerden herkese aynı şekilde davranıyoruz. Tutmuş sazı hoca Nasreddin soruyorlar diyorlar ki ya sen saz çalmayı bilmiyor musun? Niye hiç elin gidip gelmiyor saz çalanların eli böyle hareket eder. Hocadır hiç altında kalır mı? Onlar bir şey arıyorlardı ben onların aradıklarını bulmuşum diyor. Onların aradıklarını buldum onun için aynı yerdeyim. Şimdi bizim halimiz aynı buna benziyor. Tutmuşuz bir yeri herkese aynı şeyi söylüyoruz. Karşımıza kim gelirse aynı şeyi söylüyoruz. Bazı gençlerimiz var mesela böyle hararetli gençlerimiz onların o hararetini ben seviyorum. Ben o gençlerle bir problemim yok. Kimi bulsalar 3-4 tane meseleleri var onların o meseleleri onlarla tartışırlar. Bir beşinci mesele yok. 3-4 tane mesele o meseleler gider döneşir dolaşır gelir aynı meselenin üzerine durur ya bu değil ki kardeşim bu değil ki mesele sadece bizim meselemiz bu değil ki eğer biz doğru bir şeyi bulmak istiyorsak bu manada bazı şeyleri biraz daha farklı bir biçimde el almamız lazım. İlmi siyaset diye bir şey söyledim dedim ya siyaseti kirlenmiş anlamında kullanmayın siyaset önemli bir kelimedir. Ve Müslüman'ın olmazsa olmaz esaslarından biridir. Şimdi bazıları sen biraz işte onların hassasiyetine dokunduğun zaman hoca girme siyaset diyorlar ya. Onlar desin o ayrı bir şey ama siyaset dediğiniz şey Müslüman'ın uzak duramayacağı bir şeydir. Her şeyin bir siyaseti var ilmin hakikatinde bir siyaseti var. İlmin siyaseti şudur. Neyi? Nerede? Ne zaman nereye kadar nasıl kullanma sanatıdır ilmi siyaset? Bir daha söylüyorum ilmi siyaset dediğiniz şey neyi nerede ne zaman nereye kadar nasıl kullanmanın sanatıdır? Neyi dediğiniz şey muhteva yani içerik. Nerede dediğiniz şey mekan yani zemin. Ne zaman dediğiniz şey vakit. Yani uygunluk nereye kadar dediğiniz şey ölçü yani denge nasıl dediğiniz şeyde usul yani tarzdır. Bunlar olmazsa olmuyor. Eğer bunlardan bir tanesini kaçırırsanız yanlış yaparsınız kaybedersiniz. Ve hakikati temsilde hakikate hakkıyla şahitlik etmekte zaafiyetler taşırsınız. Şimdi bunları anladığınız zaman kınanma korkusuyla. Doğru sözü doğru zamanda söyleme noktasındaki bazı şeyleri daha dengeli bir biçimde anlamış olursunuz. Bu sefer hissiyatla hareket etmezsiniz. Gerçekten hakikatin şanına uygun bir biçimde ve o ilmi siyaseti gözeterek nerede nasıl konuşabileceğinize ait bazı şeyleri gözeterek ona göre davranırsınız. Şimdi ben istiyorum ki size somut bir örnek üzerinden bu söylediklerimi arz edeyim. Benim güzel kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 13 yıllık Mekke hayatını biz farklı farklı şekillerde tasnif edebiliriz. Ben Mekke hayatını 5 tasnife ayırıyorum 5 ayrı bölüme. Nübüvvetin ilk 3 yılı, nübüvvetin 4. ve 5. yılı, nübüvvetin 5. ve 6. yılı nübüvvetin 6. yılından 10. yılına kadarki zaman dilimini nübüvvetin 10. yılından 13. yılına kadar olan zaman dilimi 13 yılı ben böyle tasnif ediyorum nübüvvetin ilk 3 yılı özel davet gizli teşkilatlanmadır şimdi burada gizli teşkilatlanma dediğiniz şeyi şöyle anlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca Mekke dönemi de dahil buna zaten Medine'de buna ihtiyaç yoktu. Asla ve asla bir örgüt mantığıyla hareket etmemiştir. Gizli teşkilatlanma demek örgüt mantığı demek değildir. Bakın davet hiçbir zaman gizli olmadı. Davet hep açıktı aslında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin başında özel davet yaptı yani herkese değil. Seçtiği insanlara yaptı o özel davet vardı gizli teşkilatlanmadan kasıt da şu aleyhissalatü vesselam efendimiz ilk yıllarda bazı adamları yetiştirdi bazı görevler yükledi onlara o görevler topluma ifşa edilmedi örnek Erkam bin Ebil Erkam 18 yaşında bir delikanlı ev onun kimse Allah Resulü'nün safa tepesinde onun evinde bu manada bir şeyler yaptığını bilmiyordu. Çünkü teşkilatlanma gizliydi. Erkan bin Evi'l Erkam'ın bu manada görevi belli değildi. Bir başka örnek vereyim size. Hazreti Ömer bile kız kardeşi Fatma binti Hattab'ın ve amcasının oğlu Said İbni Zeyd'in Müslüman olduğundan haberdar değildi. Habbab İbni Eret'te Allah Resulü tarafından o eve Kur'an muallimi olarak görevlendirilmişti. Görevi vardı... Ama görevini kimse bilmiyordu. Çünkü şartlar onu gerektiriyordu. Dolayısıyla nübüvetin ilk 3 yılında özel davet gizli teşkilatlanma var. Nübüvvetin 4. ve 5. yılında genel davet gizli teşkilatlanma var. Artık davet açıldı. Allah Resulü yakın akrabalarıyla birlikte bu işi herkese duyurmaya başladı. Ama teşkilatlanma 5. yıla kadar gizli bir biçimde devam etti. Beşinci ve altıncı yıla gelin orada aleyhissalatü vesselam efendimizin yaptığı Müslümanlara zemin arama ve Habeşistan hicretleri. Altıncı yılından onuncu yılına kadar genel davet ve muhasara. Muhasarayı biliyorsunuz Şib'e Ebi Talib. Onuncu yılından 13. yılına kadar genel davet ve topyekun hicret için mekan arama. Bu tasnifatlar aklınızda dursun. Biliyorsunuz bildiğiniz bir şey hatırlatayım 13 yıl boyunca sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadıklarını hatırlayın neler yaşadı İşkenceler, şantajlar tehditler hakaretler fiili saldırılar muhasara açlıkla baş başa kalması ve adlarını bildiğimiz 3 tane insanın da işin başında şehit edilmesi Yasir'in Sümeyye'nin Hatice anamızın ilk eşinden olan Haris bin Ebu Halen'in 3 tane de şehit var. Ne var peki Müslümanlarda şiddet adına? 13 yıl boyunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz isteseydi şöyle bir örgüt kurup geceleri şu işkenceleri yapanlara bu dersler bir ödetelim diyerek bir şey yapamaz mıydı? Ne yiğitler vardı görevlendirseydi birkaç tanesini yapamaz mıydı? Yapmadı. Yapmadı çünkü mübüvvetin siyasetine uymuyor bu bu başka bir şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselam asla bunu yapmadı şiddet minderine çekmeye çalıştılar Müslümanları aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayır dedi onlar çektikçe Allah Resulü hayır dedi 3 olayın dışında bir olay göremezsiniz o 3 olayı da söyleyeceğim ki üçü de özel olaydır Üç olayın dışında bu manada bir şey göremezsiniz. Ne yaptılarsa ne ettilerse sallallahu aleyhi ve sellem aktif bir direnişi kendisine ilke olarak edindi. O aktif direnişin adıdır işte sabır. Sabır dediğiniz şey eli kolu bağlayıp oturmak değil gerçekten hak ve hakikat adına direnmektir. Direndi direndi ve görevini yaptı. Görevinin ne olduğunu da biliyoruz onu da şimdi söyleyeceğim. Neydi görevi? Tebliğ yayma, tevekkülü kuşanma, teşkilatlanmayı yapılandırma, teslimiyeti derinleştirme, pakvayı hakim kılma. Allah Resulü'nün 13 yıl boyunca yaptığı bu ne olur dikkat edin. Tebliğ yayma durmadı tebliğ devam ediyor. Tevekkülü kuşanma kuşanacak tevekkülü. Allah ne demişse odur kadere iman edecek güncelleyecek bazı şeyleri hedefini güncelleyecek dünyevi anlamda bazı hesapları silip süpürecek Allah'tan gayrı ne varsa yüreğinde atıp onları götürecek bu manada tevekkülü inanılmaz düzeyde hayatına hakim kılacak teşkilatı yapılandırma bunu yine söyledim bir daha söylüyorum örgüt mantığıyla değil asla teslimiyeti derinleştirme ve takvayı hakim kılma. 13 yıl boyunca aleyhissalatü vesselam efendimizin yaptığı bu. Peki o 3 tane olay dedim onlar ne? Hazreti Ebu Zer'in meydan okuması, Sad bin Ebi Vakkas'ın birisinin başına deve, deve kemiğiyle vurması, Abdullah İbni Mesud'un Rahman suresini Kabe'de açıktan okuması. Siyeri iyi bilenler itiraz edebilirler bana hemen onlar itiraz etmeden ben söyleyeyim niye bu üçünün içerisinde bir dördüncü madde olarak Hazreti Hamza yok Hazreti Hamza da elindeki yayı Ebu Cehil'in başına geçirdi var mı bu olay var ama onu yaptığı sırada Hazreti Hamza Müslüman değil onu yaptı Allah Resulü'nün huzuruna geldi Efendimiz amcasından ve süt kardeşinden yüzünü çevirdi Hamza burada yüzünü çevirdi Hamza bu tarafa geçti bir daha yüzünü çevirdi ne dedi biliyor musunuz Hamza Esedullah Allah ondan ebeden razı olsun. Yenim dedi yaptığım işim işten memnun olmadın mı? Allah Resulü fırsat kolluyor fırsat kurban olduğumuz o anda fırsat o. Amca dedi yaptığından değil iman etmenden ben memnun olurum ve iman etti Hazreti Hamza. Oradaki o sözü bak yerinde kullanan bir söz Hamza'nın yüreğine iman tohumu ekti. Onun için Hazreti Hamza'nın yaptığını saymıyoruz ama 3 tane olay oldu. Hazreti Ebu Zer'in meydan okuması Sad bin Ebi Vakkas biliyorsunuz Kabe'de cemaatle namaza müşrikler engel oldukları zaman Allah Resulü dedi ki gidin Mekke'nin dışında vadilerde kılın gittiler bir vadide kılarken Mekke müşrikleri onların yerlerini buldular. İçlerinde bu Sufyan'ın da başkalarında başkalarında olduğu bir grup çıktı geldi oraya. Başladılar müminlerin namazlarıyla alay etmeye. Dayanamadı Sadbine bir vakkas. O bir hamiyet kahramanıdır. Eline geçirdi bir deve çubuğu, kemiği Abdullah İbn Hattal adam isimli adamın başına vurduğu gibi adamın başını ikiye yardı. ve vesselam efendimiz bunu da duyduğu zaman memnun olmadı. Çünkü o gün onun yeri değil dedi. Hazreti Abdullah İbni Mesud'un Kabe'de Kur'an'ı okuması 5. yılda Allah Resulü'nün isteğiyle olmuş bir şeydir. O da Rahman suresinin cazibesiyle olan bir şeydir. Rahman suresini Efendimiz kim okuyacak dedi. İbni Mesud ben okurum dedi gitti okudu bir arabada dayak yedi ama o dayağa rağmen dedi ki ya Resulallah... İstersen bir daha gideyim çünkü onlar gözümde gerçekten öyle bir küçüldüler ki ben hiç Mekke müşriklerini o kadar küçülmüş görmedim dedi. Aslında oradaki o olayın üzerinden de bir sürü mesaj var. Ebu Zer'e gelin Ebu Zer bir başka adam Allah kendisine ebeden razı olsun. Adamlığın kitabını yazan adam tek başına yaşamış tek başına ölmüş tek başına da haşrolacak birisi. Geliyor biliyorsunuz ilk günlerde Mekke'ye. Önce kardeşi üneysi gönderiyor bir git gel ne var ne yok diye. O getiriyor bazı bilgiler tatmin olmuyor. Geliyor peygamberimizi görecek bilmiyor tabii kim olduğunu kimseye de soramıyor bekliyor. 10 yaşında Ali Ali budur zaten kendisinden 30 yaş büyük olan o adam onun dikkatini çekiyor. Yanına yaklaşıyor Allah böyle çocuklarımızın sayısını çoğalsın. Ne işin var amca diyor burada çok güzel bir ifade çok güzel bir uslupla bakıyor ki Ebu Zer iyi bir çocuk akıllı bir çocuk diyor ki ben Muhammed isminde birini arıyorum. O kendisinin son peygamber olduğunu söylüyor ben de onunla tanışmaya geldim ben seni ona götürürüm diyor. Bir heyecanlanıyor Hazreti Ebu Zer biliyorsunuz sonraki süreçte de Hazreti Ebu Zer Ali'nin arkasından hiç ayrılmayacaktır. Hatta ehl Beyt'in iki gülü Hasan ile Hüseyin Ebu Zer'e dayı diyeceklerdir. O kadar yakındır. Ben seni götürürüm diyor. Amcamın oğludur Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Safa tepesinde bir evdedir. Ama Mekke müşrikleri ikimizi birbirimizle görmesinler. Ben önden yürüyeceğim sen arkamdan gel. Bir yere geleceğim. Orada duracağım ayakkabımla uğraşacağım bil ki orası Darül Erkam'dır sen oraya gir. Eğer ben bir tehlike yoksa zaten beraberce seni bekler öylece girerim. 10 yaşındaki Ali bir strateji çiziyor orada Ebu Zeri de kendisine hayran bırakan o stratejinin üzerinden gidiyorlar oraya. Gidiyor Müslümanlık hikayesi bir ayrıdır onun namazla alakalı bir hatırası var ki ayrıdır onun. Vakit geçtiği için oralara girmeyelim. Müslüman oluyor Hazreti Ebuzer ve hemen Ya Rasulallah diyor, izin ver bana gideyim, Mekke'nin ortasında bir imanımı haykırayım. Etme, eyleme diyor ama Ebuzerdir bu. Dinler mi Ebuzer Öyle bir yapısı var ve gidiyor, söylüyor. Mekke müşrikleri alıyorlar onun etrafını sarıyorlar, bayılana kadar dövüyorlar onu. Hazret Abbas onu zor kurtarıyor onların elinden. Diyor ki ya siz ne yapıyorsunuz? O gıfarlı Ebu Zer'dir. Sizin kervanlarınız oradan geçiyor. Bundan sonra zor geçirirsiniz oradan. Öyle Onların elinden kurtarıyor. Ebu Zer kan revan içerisinde kendine geliyor. Allah Resulü diyor ki bak ne oldu gördün mü diyor. Ya Resulallah yarın bir daha izin ver bir daha gideyim. Ebu Zer bu. Allah Resulü tamam demiyor. Ama duramıyor. Birkaç gün geçiyor aradan. Safa tepesine gitmiş bakıyor ki orada iki tane put var biliyorsunuz karşılıklı İsaf ile Nail'e. Mekkeli bazı kadınlar da putlara tapıyorlar. Biliyor da ne olduğunu dalga geçecek onlarla. Ne yapıyorsunuz burada işte diyor ki ilahlarımıza ibadet ediyoruz. Bunlardan bir tanesi erkek bir tanesi kadın mı? Evet diyorlar saf saf e, evlendirin bunları kurtulun diyor. Bakıyor ki kadınlar dalga geçiyor. Bir çığlık atıyorlar yine etrafı sarılıyor. İyi bir tekrardan dövülüyor ve bayıltılana kadar orada dayak yiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'in bu haline de şahit olunca diyor ki Ebu Zer git Gifar kabilesine ben seni çağırmayana kadar da gelme. Ne zaman çağırdı biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem hiç çağırmadı. Çağırmadı çünkü şartlar oluşmadı. Ara ara kendisi geldi. Ta Hicretin 5. yılında Aleyhisselatü vesselam efendimiz Medine'de otururken baktı ki bir karartı geliyor. Kimler onlar? Kimler dediler ki Rifari ile Eslem kabilesi. Öyle bir sevindi ki Aleyhisselatü vesselam efendimiz "Gelen Ebuzer'dir." dedi. Geldiği zamanda sarılıp bağrına bastı. Niye Mekke'de durdurmadı Ebuzer'i? Çünkü Ebuzer dursaydı rahat durmayacaktı orada. Ve oradaki o zemini başka yerlere kaydıracaktı. Şimdi zaman o değil zaman başka bir zaman zaman doğru işi doğru zamanda yapma meselesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada biraz önce size söylediğim beş şeyi toplum içerisinde iyice yaygınlaştırma adına böyle bir tedbir aldı. Bu söylediğim üç olayın dışında başka bir şey siz sayamazsınız ancak bu üç olayı da dediğim gibi istisnai olarak değerlendirilmelidir. Değerlendirmelidir onun için bizim burada anlamamız gereken bir şey var doğru işi doğru zamanda yapmak yapılan iş sadece orada doğru olması yetmiyor zaman zemin şartlar buna uygun mu cihat fıkı budur işte mesela size şöyle bir şey söylesem desem ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bir sahabi efendimize cuma namazına katıldığı için inanılmaz derecede kızdı şaşırır mısınız? E şaşırırsınız tabi cuma namazına gelen bir insan fırça yer mi? Gelmeyen adam yer ama oradaki zemini anladığınız zaman anlarsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Revaha'yı Mute'ye gönderiyor. Adlarını sayıyor ya Komtan Zeyd bin Harisedir eğer o şehit olursa Cafer bin Ebi Talib eğer o şehit olursa Abdullah İbni Revaha eğer o da şehit olursa Allah'ın kılıçlarından bir kılıç o da Seyfullah zaten Halid İbni Velid. Üçünün adını arka arkaya söylüyor ve ordunun Medine dışında cüruf denilen yerde bir cuma günü cuma sabahında gidip orada durmalarını onlardan istiyor. Ben diyor mamazı kıldırıp size öyle geleceğim. Abdullah İbni Revaha da diyor ki ya Allah Resulü zaten cumadan sonra gelecek. Adımızı da andı. Bu, bu şuna işaret biz bir daha Medine'ye dönemeyeceğiz ve Resulullah'ı göremeyeceğiz. Son bir kez Allah Resulü'nün arkasına bir cuma kılayım. Böyle gidiyor Efendimiz'i gören bir yerde de oturuyor. Allah Resulü hutbeye çıktığı zaman Abdullah İbni Revahi karşısında görünce siniri bozuluyor Efendimizin. Hemen rengi atıyor Abdullah İbni Revah'ı anlıyor ki tamam bir şey oldu. Ama tam olarak bilmiyor ne olduğunu namazı bitiriyor Efendimiz Abdullah İbni Revaha ile beraber o ordugaha doğru yürürken ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbni Revaha'ya? Ey Abdullah unutma ki yeryüzündeki varlığın tamamını Allah yolunda harcasan yine de arkadaşlarının sabah evlerinden çıkarken elde ettikleri sevabı asla kazanamazsın. Ne cuması ne cuması Allah Resulü ne söylüyor sabah sen arkadaşlarınla beraber çıksaydın ve orada dursaydın bambaşka sevaplar alacaktın. Kaybettiğin şey öyle büyük bir şey ki işte Resulullah aleyhissalatü vesselam buna işaret ediyor. Sadece bu örnek bile doğru işi doğru zamanda yapma meselesinin ne kadar önemli olduğuna ait bize çok ama çok şey söyler. Son bir şey söyleyeyim size bu dediğim tarihin üzerinden tam 90 yıl geçmiş dönem Emeviler dönemidir Medine'de Harre olayları yaşanmış Abdullah İbni Zübeyir olayları yaşanmış sıkıntılar yaşanmış yaşanmış yaşanmış Kerbela'nın tek şahidi İmam Zeynel Abid'in de sükunet tavrına bürünmüş sükunet tavrında Medine'de kalıyor o anlarda hac mevsimi geliyor İmam Zeynel Abid'in de Hacca gitmek için hazırlığa girişiyor. Ubbad el Basri isimli birisi var. Aslında o da iyi bir insandır ama bazı şeyleri anlamadığı için İmam Zeynel Abidi'nin karşısına geçiyor ve şöyle bir söz söylüyor. Ey İmam, cihadı ve zorlukları bırakıp hacca ve rahatlığa yöneldin. Sen hepimizden daha iyi bildiğin halde cihadı terk ettin. Allah ayette demiyor mu? Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu ayeti bilmene rağmen evinden dışarı çıkmadın. Bu nasıl iştir? Bu nasıl Ehli olmaktır? Sözleri her bir sözü İmam Zeynel Abidinin yüreğine bir ok gibi saplanıyor. Dikkat edin. Ubbat konuşuyor karşısında Ehli en büyük imamı ve onu kınıyor. Sen Allah'ın ayetini bildiğin halde cihad etmiyorsun. Cihad ilan etmiyorsun. Halife'ye, o günkü zalim otoriteye baş kaldırmıyorsun. Onların tagut olduğunu söylemiyorsun. Onların yanlışlarını açıkça birer birer beyan etmiyorsun. Bir de kalkmışsın hacca gidiyorsun. Hacca yapacağına cihadı açıkça ilan edip bizi de arkana alıp bu manada bazı şeyleri yapman daha doğru değil miydi? Dikkat buyurun. Ne diyor biliyor musunuz İmam Zeynelabidin? Sen hangi ayeti okudun biliyor musun? Ubbad anladı ki bir taş gelecek. Hiçbir şey demiyor. Tevbe suresinin 111. ayetinin ilk cümlesini okudun. Ben de sana Tevbe suresinin 112. ayetini okuyayım. Bak bakalım ayette Allah o cihat edenlerin özelliklerini nasıl sayıyor? Bu alışverişi yapanlar yani canlarını ve mallarını Cennet karşılığında satın alanlar tevbe edenler ibadet edenler hamd edenler secde edenler iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. Sen böyle olan müj müminleri müjdele İyi dinle beni Ubbat diyor bul böyle müminleri hemen cihat ilan edelim hani nerede? Sadece bu iş hissiyatla olmaz sadece bu iş birilerine efelenmekle olmaz sadece bu manada bir şeyler yapılırsa bu ümmetin enerjisini potansiyelini zayi edersin 30 senedir 40 senedir bizim yaptığımız bu zaten işte orada İmam Zeynel Abidi'nin Ubat El Basri'ye söylediği su tam sözünü ben okuyayım size sen bul bana bu özellikte olan adamları Tevbeyi hayatlarına yerleştiren, ibadetlerine dikkat eden, Allah'a gereğince hamdeden, secde etmeyi en büyük saadet sayan, iyiliği emredip kötülükten sakındıran, Allah'ın sınırlarına riayet eden adamları bul beraberce cihad edelim. emelim. Böyle adamlar olduğunda cihad başka bir şeye tercih edilemez ama olmadığında olana kadar yetiştirmek o adamları cihattan önceliklidir. Allah senden ebeden razı olsun ben daha ne diyeyim ben şöyle bir şey söyleyeyim Afgan cihadına katılmış yaşça bizden biraz büyük bir abi anlattı şahit olduğu bir hatıra olduğu için ben de size anlatmak istiyorum böyle o günler Rusların füzelerle saldırdığı çok dehşetli bir gün onlar da mücahitlerin arasında halen hayattadır bu hatırayı anlatan İçlerinden birisi diyor ki ya sünnette korku namazı diye bir şey var. Bakın düşman saldırıyor bize gelin ben size bugün korku namazı kıldırayım. Onlar da tamam diyor. Hazırlanıyorlar o imam olan arkadaş korku namazını tarif ederken korku namazı şöyle kılınır diyerek tarif ettiği anda o ana kadar olaya şahit olmamış cesaretiyle ünlü olan bir mücahit de onlara doğru yürüyor. Korku namazını duyar duymaz silahı doğrultuyor o imama. Sen nasıl Allah'tan başkasından korkarsın? Sen nasıl bize korku namazı kıldırırsın? Biz Allah'tan başka hiç kimseden korkmayız. Bu korku namazı nereden çıktı diye imamın başına silahı dayıyor. İmam... Tarif etmeye çalışıyor. Sünnette böyle Kur'an'da böyle hiç dinlediği yok. O andaki hissiyatta hayır korku morku yok diyor. İmam bakıyor ki zavallı sözünü dinletemeyecek. Normal namazı kıldırıyor. Aradan bir müddet geçiyor. Biraz böyle o siniri yatışınca anlatıldığı zaman eyvah diyor ben ne yapmışım. Meğer her zaman cesaret para etmiyormuş. Meğer bu işinde bir fıkı varmış meğer o fıkha uygun davrandığımız zaman Allah'ın muradı olacakmış emin olun şu örnek 30 sene önce belki 40 sene önce yaşanmış bir örnek ama bugün İslam coğrafyalarının birçok yerinde bu örneğin birer birer örneğini görmeniz mümkündür mesele sadece hissiyatla hareket etme meselesi değildir mesele doğru işi doğru zamanda yapma meselesidir bu olduğu zaman eğer Allah'ın muradı bu manada farklı bir biçimde tecelli edecektir. Ve hakikat hakkıyla temsil edilecektir. Her hakikat hakkıyla temsil edildiği zaman da Allah bizi doğru şahitlerden olarak yazacaktır. Bütün duamız gayretimiz çabamız inşallah o şahitlerden olmak olsun. Allah bizi hakikatinden ayırmasın ve bizi de o şahitlerden yazsın. والحمد لله Alemin. العالمين الفا